elementleri oluşturtan ve varlıkları Eğitim toplantımıza hoş geldiniz. Allah'a It's done with me. Burada görmek mümkün. Hatta şu binada görmek mümkün. Nasıl vakit geçirdiler? Geciyi nasıl geçirdiler? Sabaha nasıl çıktılar? Güne nasıl başlıyorlar? Günü nasıl yaşıyorlar? Nasıl kazanıyorlar? Nasıl artıyorlar? Efendim e, ömürleri nerede geçiyor? Bunları görüyoruz. kazanıyorlar. <gülüyor> Kanaldıklarının da keyiflerine göre neziklerin <gülüyor> ve şeytanın kendilerine ilham ettiği ve silahatlarını pıs pıs pıs pıs efendim söylediği şekilde geçiriyorlar. Güllerini geçiriyorlar. İyimleri, İyimlerimize benzemez defterin de benzemez, sözlerin sözlerin de benzemez, işlerin işlerin de benzemez. Biz kapalıyız, onlar taşıyor. Biz namusluyuz, onlar, namus terafisi bakımından çok farklı durumlarda. Biz insafla, merhametle <gülüyor> hazırlıkla hareket etmekte. Böyle birimiz, lülük ve kemakla Bunlar para peş için. Tamam. Milletlerin birbirine çarpmış durumda. silah satarlar. Efendim. Ülkeleri söylüyoruz. Cami erkan doğrular. Avrupa'yı çökmüşte Amerika'yı sevmişler, Avustralya'yı sevmişler, Yeni Zelanda'yı özlüyüşler. Herhalde Afya'na içkiye alışmışlar. Bir paran geldiği yerde bunların yapmayacağı özlük yok. Evet. Petrol gezicileri, petrol için her türlü harbi darbı olayı bir türü çünkü sayısız araç petrolden yakıt alıyor. <gülüyor> Tüm ileri ülkelerin sanayileri, biz temel malzemelerimiz bilmiyor petrol üretiyor. Orada hiç şaka yoktur. Orada harfler olur. Orada canlar yalan gelir. Orada milyonlar, efendim, milyonlarca insan mahrum. Bizim işimiz böyle değil. Biz her yaptığımız işten sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Her şeyi kaydı geçtiğini biliyoruz. Şurada Türkiye'de, şu burada videoya çekildiği gibi konuşmalarımızın, bütün insanların, bütün ömrleri boyunca yaptığı her şeyi kaydı geçtiğini biliyoruz ve bunun hesabının sorulacağını biliyoruz. Mahkeme kübraye inanıyor. Allah-u Câhâne Hazretleri'nin derine kadar hayırlı işleyenin hayırını boşa çıkan hikâne, karşılıksız, son hikâne, de cezasını ne hikâne biliyor. Onun için ayağınızı geri kalıp, mahkemeyi göbreyi düşünüp her işimizi ona göre yapmamız lazım ve onu öyle yapmaza çalışıyoruz, kadın ve erkek olarak, çocuk olarak benimle hazır olarak, büyük küçük olarak ana fikrim, sorumluluk, âliyette hesap var, mahkeme-i kibra var, kübra var, melekler yaptıklarımızı yazıyor diye ana fikrimiz bu. Karıncayı evse, üzülür. Bilmeden karimcayı incitse, ondan bile üzüntü duyarız. Kimseye üzülmek hiç istemeyiz. Onun için, her şeye faydalı olmaya çalışıyoruz. Herkese iyilik yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şeye zarar vermeme şer ve alet olmama gayret ederiz. Aklı ve insaflı ve vicdanı olan herkes iki yolu karşı ettiğimiz zaman iki tarafın yaptığı işleri başka bir yere gidip teraziye koyuyorum. Ölçüm tamdır, gördüğüm zaman hemen bir böyle iyi bir şekilde anlar ki Elhamdülillah benim yolum daha doğrudur. Okuduğum Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyuruyor. "İnne şâye'küm bir Sizin e, kellerimiz efendim e, hayat görüş tarzımız sayı değerlerimiz faaliyetlerimiz farklıdır. Ve bu farklılığı ifade ediyor. Yani kimisi eee <gülüyor> takva et diyor olur. Ve Allah'ın gönderdiği peygamberlere, indirdiği kitaplara inanıp, sakınıp çekinip Allah'ın rızası bir bedelkeni yap, bedelkeni kebap alıp verin. Eğer Allah'ın emirlerine uyun, ettiği takdirde. Onun kendisik olduğunu bildiriyor ve maden bakire gösterdi. Allah'ın gönderdiği en güzel müjdevi, en güzel takdiri, itiridi de, Efendim, embeli gelip, kivrilip de iyilik yapmakta uzak durur, hayran ve yapmakta zirgrini gösteren insanın da gideceğini bildiriyor. Tabi burası bir şey. İnsanların serbest hareket edebilgidir bir alet var. Her insan bu alemde, istediği yolu tutturabiliyor. Eğer bir topluluğun izamı yoksa, topluluğun baskısı gibi bir zorlaması yoksa, istediğini yapıyor. Topluluğun baskısı varsa, anunun izamı varsa ve onu iyi takip edebiliyorsa, ona uyuyor. De tabi, tarih boyunca kanun ve nizam yapmışlar. Topluluk için aile koymuşlar, kural koymuşlar. Toplulukla yaşıyor, şunu söyleyeceksin, bunu böyle yapmayacaksın diye. Tarih boyunca nerede bir topluluk varsa, orada mutlaka bir kural var. Topluluğun kuralları vardır o topluluğun kurallarına uymayanlar efendim, cezalandırır hukukları. Çeşitli şekillerde cezalandırır. Fakat insanların koyduğu kurallar, hukuku incelerdi olsa, çeşitli toplumları incelerken, Afrika toplumları, eski Eskimoları, efendim, Amazon yerlilerini, yani Avon cinleri Avustralya'daki, Birbirinden çok farklı şeyler, çok değişik anlayışlar, çok acayip devletler. Şey Mesela bu sefer hıttık olduğu zaman, nilleti bekledikleri şekilde bol getirmediği zaman efendim, içlerinden en zengin, en soylu aileden bir ...kızı Kur'an olarak... ...seçerlermiş... mısırlılar... ...nilletle atarlar, Yani kız beğenirsin diye de... ...en iyisini seçiyor. O zaman... ...nilleti memnun kalırsa... onlara fazla su getirecek... ...parlalar bereketli olacak... Planlıyor. Bunda ...tabii kız atılmak ister mi? Metki atılmak istemez. Ailesi vermek ister mi? Metki vermek istemez ama... Toplum kural olarak koymuş. Arhal, bu oldu diye. Kısa kim bilir belki bağırsa bağırsa, belki o da inanıyor ki bu basıl kurala, o da belki boynunu büküyor, razı oluyor. Evet, o tarafta e, nehre atılırmış. Bu da bir kural. Bu da bir kural ama hiçbir şeye benzemiyor. Demek ki insanların ortaya attıkları kaydeler, kurallar, bu kadar harfik, bu kadar iğrenç, bu kadar şirin olabiliyor. Daha başka müsälpler var. Müsälpleri çok atmak istemiyorum. Ee, en güzel müzam Allah'ın kullarına icra ettiğim müzamdır. Çünkü 5 ana kaydı, ana hedefi hedeflemiş. Beş gayeye ulaşmayı sağlamak için kural koymuş Allah'ın kâinîleri. Bir yanlış inancı engellemek, imanı koru. En önemli bu. Efsanetlerin vakurde en evende bin yüne bin kavri gayla bilin. Cenab-ı Evin dedi Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri. Böyle bir sözlerin en faziletlisı, en üstünü gaya hidala sözü söküyor. Allah var, şer için azlıyor. yok. Sadece Allah, sadece aleyhlerini yaratan Allah'a insanlar ibadet etmesi lazım. En büyük kaydı bu. Onun için Hz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün Peygamberler bu ilancı insanlarda doğru yerleştirmek eğer yanlış bir inanç türemişse, o inancı düzeltilmesi için çok büyük mücadele vermiştir. En büyük mücadeleyi vermiştir. Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi odur. İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi odur. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi odur. İsa Aleyhisselam'ın mücadelesi odur. Eyvaheli bir canımız, muhammedül Mustafa Aleyhisselamın mücadelesi budur. Birincisi insanların kafalarını, imanlarını korumak. İkincisi Allah'ın emirlerinin gayesi, amacı. İkinci amaç insanın vücudunu korumayı esas aldım. İslam dinine <gülüyor> göre insanın vücuduna zarar vermek, vücudu zarara uğratmak yok. İslam'ın bütün kuralları insan vücudunu korumak için, sıhhatini korumak için. Bu da çok güzel bir şey. Tabi iman en önemlisi çünkü insanlar yanlış inançlardan ışıklıdır, güdürüp nehra atıyorlar. İnanç yanlış oldu mu? Firavun'a tapıyor, Nebruz'a tapıyor, Kut'a tapıyor, ateşe atıyor, işkence yapıyor. İnsanlar kafa bozuk olduğu zaman, inanç bozuk olduğu zaman, kalit bozuk olduğu zaman bir de doğru görüyorlar insanlara, çok yanlış işler yapıyor. İnancın doğru olması en önemli. Temel, temel ol. İkincisi, vücudu kopuyor. Çünkü Allah bu vücudu vermiş bir emanet bunun zarara uğratılmaması lazım. Vücuda zararlı her şeyi yasaklamıştır. Insanın. Vücuda insanın ihtimam etmesi lazım. Bakması lazım lazım. Sonra sağlam aklı sağlam muhakemenin koruması esas almıştır. Yani şuurun korunması esas almıştır. Şuurun korunmasını engelleyen, şuuru gideren, aklı gideren her şeyi yasaklamıştır. Mesela içki, afyon, esrar bu iki yasaktır ve bu toplumlarda bu çok yayılıyor. Alınıyor, satılıyor ve şeyler mahvoluyor. Vücutlar da mahvoluyor. İnsanlar da mahvoluyor. Sonra da tüm ağrıları nasıl tedavi edilir? İki yataklara bağlanarak kayışlarla yani morfin ilaçla yani uyuşturulup ölmesi beklenir. Bahsediyoruz bir vücut bir varlık bahsediyoruz. Sonra aileyi korumayı hedef almıştır. Nesli korumayı hedef alıyor. İslam onun için. Aile düzeni vardır, yuva vardır, hanım bellidir, efendi bellidir, çocuklar bunlara emanet edilmiştir. O hiçbir gücü yetmeyen çocuklar, o zavallılar, dünyaya geldiği zaman ağlayarak gelen o varlıklar, aciz varlıklar, bu iki şefkatli büyü tarafından büyütülür. Efendim, nizam böyledir bu korumaya, desteklemeye çok önem vermiştir. Onun için mesle ve aileyi korumak için nikah sevaptır, evlilik sevaptır. Ama bunun dışındaki eğlence yolları, efendim, onların hepsi günahdır. Çok büyük günah vardır. Bu toplumlar onları yapıyor. Aslında bu toplumlar ve bir zamanlar peygamberlerin yoluna tabi iken sonra da değişmişler. Sabahtan akşama efendim, akşamdan sabaha hayatı sadece bir sür böyle keyif ve geçen insanlar var. Ve nüfusları artmıyor. Ve köpekleriyle ahbaplığı çocuk geliştirmeye tercih ediyorlar. Yürü yaşamayı, yürü yaşamanın arkasına parantez açıyoruz, Nida işareti, soru işareti koyuyorum. Yüya yürü yaşamayı, efendim, evlilik cihazenlerinden, zihazenlerinden oraya tıkılmaktan daha uygun görüyorlar. Keyfince yaşamayı. Allah sonra da tabii Belli bir yaşi geçtikten sonra da buruşuyorlar, ihtiyaçlıyorlar, ölüp gidiyorlar. İnsan buna da karşı. Ailemizde bu var. Çocukluyer yaşlarında sevgi, şakak var, onları büyütmek var, onları büyütmek çok sevap. Zaten tabiat da böyle. Yani insan desin üremesi hiç hayra tutlanmıyoruz. İnsan desin görmesi için yol. Kanun yolu gösterdiği yol. Onun için mes'i korumayı da esas alıyor İslam dini. Aile yuvasını tavsiye ediyor. Bunun için kanunlar koymuş, yasaklar koymuş. Efendim emirler var. O emirlere uymak gerekiyor. Bakın biz burada Elhamda aile eğitimi yapıyoruz. Yani aileyle toplanmışız. Efendim, hanımlar da geliyor, çocuklar da beyler de geliyor bütün başka bir matematik görevinde yapılmış bu durum grubuyla. Demek ki eee nesli de koruyor, İslamlığını korumaya önder veriyor. Evetim. etti dört. Şimdi beşincisine hafta daha <gülüyor> şey çalışalım. Apoksele <Aklı> dik. Evet. <gülüyor> ha mazli. Malum malı mülkü bıraktık çünkü, malı mülk dünya metadır, efendim. Malum mülkü de israf etmemeyi ve yapıp, kırıp, gözükmemeyi dinimiz emretiyor. O halde nizam-ı alem İslam'la paylaşıyor. Yani İslam hakim olsa her şey güzel olsun. Ziyaret İslam hakim olsa her şey güzel olacak. Yani polisler ve mahkemeler, İslam... Her şey güzel olacak. Efendim, ama insanlar bu gerçeği göremiyorlar. Görememelerinin birkaç sebebi var. Efendim... Birkaç mani var. O manilerden dolayı... İslam'a geberiyorlar insanlar. En başta şeytan var. <gülüyor> açık, seçik, kesin bir düşman, şeytan. Nerede bu düşman ki yakalayalım, canına alalım. <gülüyor> Görmeyelim bu düşmanı. Bu şeytan, açık bir düşman ama, görünüşü açık değil. Düşmanlığı açık bir düşman. Gözden gizli, İnsanın aklında, insanın içinde, insanın fikrinde, efendim, insana yanlış fikirler vesvesel edip insanları yanlış götürecek en büyük şer kaynağı o. Tabii her şeyi yaratan, bütün gücün tüm sahibi olan Allah niye böyle bir mahluk yaratmış? Niye şeytanı yaratmış? İptal et. insan oğlunu imkan etmek için yaratmış. Şeytanın doğrudan dolayı kötülük, yaptırım gücü yok. Yani el tutup da insanı zorlayıp zorla şu günahı işte diye bas, bastırması ve zorla yaptırması yok. Sadece fikirleri. Bu bizim için iyi bir şey. Bir bakma, iyi bir şey. İyi ki gücü yok. Bir de yani Zorba, diktatör gibi zor yapıyor Hani esir alıyorlar, kırgocu alıyorlar benderine. Ayaklarından zinciri bağlıyorlar, Ben verdim çalıştırıyorlar esiri. Yani öyle yapsak, karşı gelemezse ne olacak ama iyi tarafı, az bu azılı düşmanın sadece şey olması. Fıs fıs fıs deriz. Ya yani şimdi yapsan ne kadar iyi olur. Yapsana şunu ya. Hadi yapsana ya. Bak ne kadar tatlı, ne kadar zehirli bilmem ne. Yani oradan gelip, buradan gelip, bir kulağından gelip, öbür kulağından çıkıp, aklını çelip, efendim, fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs, vesvese. Hoşuna <gülüyor> <Başına> gitti mi? <gülüyor> fıs fıs fıs vesvese. Vesvese'ye ya fıs fıs şeye, sözü bir benzerlik var zaten. Öyle fıs fıs vesvese veriyor. Demek ki, düşünüp yapılması gerektiğini düşünüp, doğru mu yanlış mı olduğunu düşünüp kendi kendini tutabilir. Bu güç var insanoğlunun elinde, bu imkan ve bu güç var, o halde e, bu gücü kullanmamız lazım. İkincisi şeytan gibi, o da vesvese veriyor, fıs fıs fıs, insanın içinde diyor, kendisine ait bir varlık var. Şeytan ayrı bir var. Bir de kendi var insanın, nefsi var. O da, o da insana bir şeyler söylüyor. Mesela, diyor ki, akşam saat 2'ye yattım, yoldan geldin, yat açtım, uykun var, yorgunsun, aklısın, açlansın, kaplansın. En iyi dinin diyor. Yatak yorganı sicecek. kalkma Yat aşağı. Oğlum ya. Azok. Kalkmam lazım. Falan. Evet biz burada kalkıyoruz ama burada kalkılır. Tek başına yakaladın. Nefis insanı. Kalkmak lazım. Kimse görmüyor. Kimse duymayacak. Kimse bilmeyecek. Her Biraz sonra kalkarsın bilenliğiyle bahsediyorum. <Ben aldım. gülüyor> tamam tamam yani <gülüyor> tamamen patla demiyoruz bir sana ya Allah Allah. Al. <gülüyor> Biraz gözünü yor <gör>. şöyle <gülüyor> bir tam ötesinden azıcık bir geçsin. Ondan sonra kalk ya gözünün bir yolum mu? Bir deliğe bir dalak. Havada bakayım içeride mesela <gülüyor> şey e, şeytan mesajı <gülüyor> veriyor. Nefis şeytandan daha kuvvetli. Nefis bayağı bastır. Nefis bayağı inatçıdır, Bayağı istediğini yaptırır. Bayağı nefsin böyle basmasını insan, onlarca basmasını hisseder. Kim hisseder? Mesela içi alışmış bir insan, ona içi bırak derse, nefsi içi istiyor ya tatlı geliyor ya. O kadar zor. Arası ağlar, karısı ağlar, çocuğu ağlar, arkadaşı yalvarır, kendisi de bilim yarış olduğu işinin zararlı olduğunu tutamazlar. Onlarla bastılar. Kendisini tutamaz. Yani o an. Hocam biz hiç içmiyoruz. Sigara içenler anlar. Bırakamazlar. Parmak kadar sigara ye, koca peydivan adam yeniciye diyor. Şu kadarcık sigara ye. Mehlvan gibi adam yeniliyor. Çünkü silahı onu yeniyor. Sırt üstü yere yatırıyor. İçirtiyor. Yani alışkanlıklar alışkanlıklar mefislerdir. Nefis alışır, ister. Uykuyu, uykuyu ister. Uyku maldan tatlıdır. Nakiden alınmaz. Mehdide konulmaz. Fileye konulmaz. Tormaya konulmaz. Ondan tatlı şey olmaz. Bir şey olmaz. Sever. <Gülüyor> Yemekleri de seviyoruz. Ya hocam hepimiz seviyoruz. Yememizi yani. <Gülüyor> seviyoruz ama bir miktarda yiyoruz, ondan sonra yeniyoruz. Sonra haramdan yemiyorum. Helal olmasını istiyoruz. Nefis Nefis istedi mi? haramla helal'e <Gülüyor> Elmalar dalda sarkıyor, adam yoldan geçiyor, tarlada saygılığı yok, canı elmayı istedi. Ne yapar? Elmayı kopar. çok susar, çok canım istiyor, ağzım kurur, bilmem ne filan. E haram, başkasının elması yer. Yani hoşuna giden şeyin karşısında efendim <gülüyor> dayanamaz nefis. O da bir düşman, o da insanlar Allah'ın kurallarını, Han'ın birer gün arkamını çiğnedir. Sonra, şeytan var, nefis var, arkadaşı, kötü arkadaşlar, kötü muhit var, kötü arkadaş, kötü muhit bizden içine alır o toplumun, o havası içinde insan yuvarlanır, bilen. Onun için iyi çevre edilmek lazım. Akıllı bir insanın, dünya ve mutlu olmak isteyen bir insanın mutlaka çevresini düşünmesi, iyi bir çevrede yaşamıyorsa onu değiştirmesi lazım. Hocam yıllardır ahlaklık ettiğim arkadaşlarım var işte. Beraber kahve yukarı deriz, bilata oynarız, kumar oynarız, yediriz, tırdırız. Tamam, senin arkadaş muhitin iyiydi. Onu değiştirdik. O değişmeden, ortam, muhit, çevre dediğimiz, arkadaş grubu, içinde yaşadığı toplum değişmeden insan iyi insan olamaz. Bunun karşılığında bizim de, kendimizi destekleyen, Müslümanca yaşamamızı sağlayan iyi bir çevre kurmamız da lazımdır. İyi bir çevre kurmak, cami kurmaktan da önce değil. İyi bir çevre kurulursa, iyi bir toplum camiyle yapar. O halde insan gittiği bir yerde, yaşadığı yerde çevresini kurmalı çevresini inşa etmelidir. Şimdi ben Avrupa, İngilizce'de gittim 2-3 hafta önce. Orada bazı İngilizler Müslüman oldular. Gerçekten bizim karşımıza efendim, Müslüman oldular. Kelime-i çağrı et, kelime tedbir Müslüman oldular. Elhamdülillah. Çalışsa çok kimse Müslüman oldu. Hazır. Yani adamlar boşlukta, adamlar inançlarını Yanlış, yanlış olduğunun farkında da doğru inanç, doğru şekilde, güzel şekilde sunulsa Müslüman olacaklar. Fakat Müslüman olduktan sonra ikinci iki bir şey başlıyor. O Müslüman olan insanların konulması lazım. Isınması lazım İslam'a. Çevre. Çevre lazım. Ben arkadaşlara oradan söyleyeyim. Çevre toplu dernek kurul yerli olsun yerliiz olsun sıcak yumuşak tatlı efendim eee az bağlantıların çevresi lazım o çevre olmadı mı yalnız kalan bir insan şöyledir mum gibi söner çilosöçü sahne tüür raft mit hündel Von der türkischen Gruppe bitte telefon in der Eingangshalle. Rachmet, schümmel. Okay. Bunlar da çok aldatıcıdır. Hepsi kendi işinde bir mantığı vardır. Hepsi kendi işinde mantığı vardır. Onları dinlerseniz tutardadır da. Yani bu mantığı işinde hemerinin üstünde işaretli şeyler dediğinize göre tutardadır. Yanlış bir şeye girdi bir insan, bir davran, efendim ana olarak çok kötü olur, Allah şey yapmasın, yani ölür bile o yolda, o ülkü, o ideolojiyi, o e, fikir için ölür. Çünkü samimidir, çünkü kendine göre tutarlılığı vardır, ölmesi samimiyetini gösteriyor, bir insan durup dururken en nimet duvarlı olan canını vermez. En şey yani yanlış bir fikir uğruna canını veriyor. Dünya üzerinde pek çok fikir. Şey. O da çok önemli. En tehlikeli bir birisi. Çünkü onun tedavisi ondan daha kuvvetli bir ülkü, bir ideal bir fikirle olur. O kuvvetli fikri, İslam'ı tam öğrenememişse bir insan kapılanır. Komünizme kapılanır, sosyalizme kapılanır yakalanır. Efendim nihilizme yakalanır. Efendim git yakalanır. Ne bileyim artık epikürizme yakalanır. Felsefenin bin bir türlü tuzağından onların hepsi kitaplarda değil ki hayatta vardır. Şeytan olur. <gülüyor> Yakalan insanı ölü bir yere şirkeye götürür. Allah saklasın. Onlardan korkunuş yoktu. Çok zordur ama imkansız değil. Bakın mesela büyük alim olduğunu kitaplar yazıyor. Garudi, França'da yetişmiş. Öncelikle bir kişi olmuş, okumuş. Denizliyanlık kültürünü iyice tanımış. Çünkü iyi yetiştirir bu adamlar kendi öğrencilerini. Efendim, sonra sosyalizmi o çok iyi öğrenmiş. Ondan sonra devleteci olmuş. Ondan sonra efendim, fikir hayatına girmiş. Şöyle çalışmış, böyle çalışmış. İnsan Allah'tan samimiyetle, samimi olur da zoruyu isterse, zoruyu bulabilir. Yani olması mümkün. O yanlış ideolojilerden de kurtulabilir. İşte bu tehlikelerden dolayı, belki daha başka şeylerde de selmak mümkündür. Efendim bunlardan dolayı küpü de vesaire bilen insanlar şaşırabiliyor, sapıtabiliyor. Bunların hepsinin çaresi imandır. Hepsinin ilacı İslam'da vardır. Biz elhamdülillah Müslümanız ama birçok insan bu Minaşta değil, bu ilaçları alabilmiş değil, kurtulmuş değil. Onun için bizim bir taraftan kendimizin Müslüman olması da birinci şart oluyor, kendimizi kurtarmak için şahsen bu lazım. Bir taraftan da şu yaşadığımız toplumda pozisyonumuz var. Her yerde her toplumda Müslümanı vasıfsı vardır. Her yerde olmuştur, her zaman olmuştur. Vazifesi var, başka insanlara İslam'ı anlatmak, İslam'ı temsil etmek, İslam'ı yaymak, İslam'ı öğretmek, hemen İslam'ı salınmak, insanları doğru yola çekmeye çalışmak. Peygamberlerin vazifesi. Salavatullah Aleyhisselam Aleyhisselam Aleyhisselam ve Zahabe-i Kiram'ın ve Evliya Allah'ın ve Mümşid İkâbesi'nin vazifesi. Bizim de sizin de burada Böyle bir temsil ve irşat ve talim ve temsin ve İslam'ı tanıtma ve anlatma ve yayma vazifesi vardır. Allah-u Teala hepimizi iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. İslam'ı ilk çalışıp, buradan sıkan almaya muvaffak eylesin. Allah sonsuz hafız olsun bize İslam nasip etti. Bizi Müslüman olarak yaşattığı gibi, Müslüman olarak iman-ı kamit eder, Çünkü hayat imtidandı tamamlayıp huzurda sevdiği razı olduk. Kul olarak oranlardan bir kere saldırdı. <gülüyor> Cennet-i Cemalî ile <gülüyor> müşerrefe, müşerrefe gidesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellelara, bir de ise arada bir kürmete yaşayalım, şöyledim, Fatiha. Bu kısar ki sahabenin köyü, kim ihlas ile sâfi bir inançlar, tafasallam olarak la Allah var, Allah'ın işini duyuyor, kendisinin yerine fikri bu kadar önemli bir tekstir, bir efendim bu kadar önemli. La ilahe illallah diye cennete girdik. La demeyen, bu inancıya inanmayan ebeviyyen cehennemde kalır. Yani hiç çıkmamak üzere. Tam cehennemin et Cehennemin kapıları kapatılıp, arkasından hayal dalarda, desteklerle böyle desteklenip açılmayacak şekilde efendim kapatıldıktan sonra ölüm hadisesi Allah tarafından <gülüyor> bir hoş şekilde gösterilerek insanlara cennet ve cehennem arasında kesilecek yok edilecek. Yani ölüm bir olay yok. Ve cennet evine ki siz Cennetliksiniz, cennette nimetlere erin. Benim mimeçlerimi efendim kullanarak sonsuz bahsi yardımcıların içinde sonsuz yaşı cehennem ebedine de denilecek bir ne gibi siz de ebedi burada kalacaksınız. Ebedi azabıma uğrayım, maruz kalın. Dünki az kalın. Bu kadar önemli bir sonuç bir tek kelimeyle La ilahe illallah demekle efendim şey oluyor. Bir la ilahe illallah demekse, herkes görsün diye söylüyor. Bir konuşuyor. Ebedi bir cennet sağlık. Yani la ilahe illallah sözüm, az bir söz değil. Çok önemli bir şey. Zaten, akımda olan herkeste, La İlahe İllallah'ı anlar. Yani, La İlahe İllallah, Allah'tan var bir ilaç yok. Levkâne bihme âliyetü gül illallahü ve fesellâ. Allah, Yaratan, yok denilemez. Çünkü kainatta bir güzel, eşsiz, emsalsiz zeka ve bir mükemmel nizam var. Demek ki, din nizamın düzenliği var. Olayları çok muhteşem kanunlarla çok mükemmel bir zeka eseri olarak düzenleyen bir düzenlik var. O ate yaratan var. Yaratan çoktur da denilemez. Çünkü birkaç tane arasında ikilem olur. Aralında ikilem olurdu. Birisi bir şey söyler, birisi bir şey söylerdi. O dörtte iki tane olmaz. Söz sahibi, sahibi, her yerde bir tanedir. Birkaç tane olan yerde idare ve düzen olmaz, anarşi olur. Birisi bir şey söyler, birisi bir şey söyler. Bir toplantı yapıldığı zaman ilk iş başkan seçiyor. Bir devletin bir başkanı olur, en son söz orada olur. Bir toplantının bir tek başkanı olur, bir teşkilatının bir tek başkanı olur. İkinci bir başkan çıktı mı? seçilen anarşiye sürdü, olmaz. Kainatta da e, bu böyledir, bilimsel olarak böyledir, Bilim araştırmalarının sonucu bunu böyle gösteriyor. veriyor. Ehen, onun için la ilahe herkes haklı ile de ulaşmak zorundadır. Yani dağın başındaki ev, Everest tepesiye, işte, Himaliyaların yakalığındaki köyde oturan Amazon ormanlarının içinde oturan insan dahi Allah'tan başka iklim olmadığını anlamak zorundayız. Varsın. Yani ne demek? Mutlaka herkesin bunu anlaması icap icabeden bulması gerekir demektir. Şimdi biz sabah namazını kıldıktan sonra on defa La İlahe İllallahü Vakfı özel şeyi gerekliyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki Dört bin tane büyük günahını siler insanı, öyle demektir. Peygamber efendim tavsiye etmiştir, hadis-i vardır. Onun için böyle diyelim, dört bin günahı bağışlanır. Bu da çok önemli bir şey. Tamamlandı sonra efendim. Onun için bunu oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tavsiye diye. Salat-ı selat getirmek, Kur'an-ı Kerim'de Allah sallâh hazretlerinin emridir. Bismillahirrahmanirrahim, minnallahu ve melâikete bu yüksanlığın alem nebi yâ el-i ve lezzâh ben sallallahu aleyhi ve Allah da değil, melekleri bilen, Resulullah'a selat eylemektedirler ey mükünler siz de Mesulullah'a selat eyleyin ve selam edin. Diye emrolunmuştur. Allah'ın salatü selamı Peygamber Efendimiz'e sözde kalmaz. Rahmetine erdirmesi, nimetine masayrı etmesi demektir. Meleklerin salatü selamı önemli bir duadır. Çünkü meleklerin e, kalbi kıymeti çoktur. Meleklerin duası makbuldür. Onlar La-yavsul, Allah'a emanet olun, emrettiği şeyleri Allah'ın yaparlar. İtaati mahluklarda, bir tasirlikler olmadıkları da, dualarımız çok önemlidir. Onun için bizim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sabah ve çok iyi ele Hiç olmazsa günlük de bir zaman sabah lazım. Her namazın arkasında okuduğumuz salallahu diye Salat eski, cina, cüviz etf. Ama çok derdi toplu ve insana dünyanın her türlü hayırlarını, e, ahiretin her türlü nimetlerini efendim, kazandıran, hepsi, her şeyi derdi toplu istediren güzel bir doğadır. Çok güzel bir doğadır. O durum uzun boyu onun izahını yapsak bir ders sürer ve çok güzel olur. Ee, son derece derdi toplu Olarak Allah'tan her türlü hayırları eksiksiz istemiş oluyoruz. Dünyada ahirette ne varsa hepsini istemiş oluyoruz. Tabi istemek günde, vermek Allah-u Teala hazretlerinin kabul edicidir. Bana dua edip ben duanızı kabul ederim buyuruyor. Dua ibadettir. Dua ayrı bir şey değildir. İbadet bittikten sonra yapılan bir şey değildir, o da ibadettir. Bir insan sabahtan akşama dua ile sabahtan aşama ibadetle meşgul oluyor demek ki. Kendisine dua etse sevap alır. Ana babasına dua etse sevap alır. Arkadaşlarına dua etse sevap alır. Hem arkadaşlar kazanır. Ana babası kazanır. Hem de arkadaşları için istediği şeyin birbirisini Allah isteyene verir. Yani kendisi de ailen kazanıyor. O halde akıllıca olan iş duada, başkalarını duada zikretmektir, yadetmektir. Unutma bana. Ya Rabbi bana güzel arkadaşlar, iyi bir boşluk var. Ya bittikten sonra yapılan bir şey değil. O da ibadettir. Bir insan sabahlar akşamlar dua ile müshür olsa, sabahlar akşamlar ibadetle müshür oluyor. Emniyetçi dua eder, sevap alır. Ana babası dua eder, sevap alır. Arkadaşları da dua eder, sevap alır. Hem arkadaşları kazanır, ana babası kazanır. Hem de arkadaşları için istediği şeyin bir Allah isteyene ver yani kendisi de ayrı ayrı kazanıyor. O halde akıllıca olan iş duada, başkalarına duada zikretmektir, riayet etmekdir olur falan. Ya Rabbi bana da kardeşime iyi koşuluk ver. Ya Rabbi ölen bilince kardeşimin derdine çağrı ihsan eyle. Ya Rabbi araba babama rahmetle. Ya Rabbi şöyleyle öyleyle. Özel kendi kişi sine şahsına ait. Evet bir sekremi. Söylediği gibi, etrafındaki evet. dostlarına, arkadaşlarına Sövbe sahipler, kendisine şikayet edilen, kendisine rica edilen şekilde dua etmesi uygundur Çünkü onlar buna dua ettikçe bir melekler ki, Amin'e melek de kendisi Amin, onlar istediğin şeyin bir mislini de Allah sana versin. O kadar da sana versin. Yani onlar ne isterseniz, sizin istediğin de olur. Anne babası istedği de olur. Anne babası için yaptığı ibadetin sevabı hem anne babasına gider hem de o ibadeti yapmış olan evlat gene o ibadetin sevabını alır. Annesi için hacca giden bir ölen annesi için hacca giden bir evlat hem annesine bir sevap kazandırıyor olur, hem de kendisi bir ters sevap olur. Hiçbir ikiye bölünme yoktur. Sevap tamamen istedği de Demek ki. ...birazı başkalarımız düşünücü olmalıyız ve bu ilahi faideden istifade etmeliyiz. Demek ki başkasına yapılan dualar çok sürü adla makbulmuş, o adla bir mühde dua edin. Siz bana dua edin, ben size dua edeyim. Ahmet Mehmet'e dua etsin, Mehmet Ali'ye dua etsin, Ali Hasan'a dua etsin. Efendim, bir dua edin. Sahabeden galiba bir sa veya tabiiler olabilir. Efendim ben duamda 70 kadar arkadaşıma söz verdiğim için kişisel olarak dua ediyorum. Yani onların şahıslarına ait meseleleri dolayısıyla onlar için özel dua ediyorum. Yani ki Ahmet'in bir işini şöyle, böyle böyle öyle böyle şöyle, böyle yap diye 70 kadar kişiye dua ediyorum diyor. Peygamber sana Allah'ın rezzak etmiştir. Onun için bir günce dua edin. Bir bin yıl dua edin lütfen. Ümitim Ahmet'e onunun bir dua edin. Allah'ın makinli bir mümin ve müminler denince Allah müminlerin müminatı sayısınca bu, du bu duayı yapan kimseye etsevah veriyor. Allah'ın merham ümmete Muhammed'e rahmetten âme yarattı ümmet-i Muhammed'e umumlu olarak rahmeyle dediğiniz zaman en, en kıymetli duayı yapmış oluyoruz. Yani ümmet-i Muhammed'i düşünmek, müslümanların af-ı mazumet düşünmek, müslümanların iyiliğini düğürmek Son derece kâdılır. Size de o kadar büyük sevaplar kazandırır. Onun için e, duayı bir ibadet olarak can, canı gönülle, aşk ile, şevk ile yapmak lazım. Yana yakına gözyaşıyla efendim ağlayan sızlarsa aman Allah'ım diye diye dua etmek lazımdır. Ana babası başa üzere tabi Şeyhi anne babalar önce bilir. Efendimiz <gülüyor> Allah bizi yüksek bir yere oldum düştük. Allah mütevazılar ee, Bu Allah'ın bir lütuftu. Çünkü Peygamber senden Allah hariç herler Efendimiz hakkında bilmiyor ki ve dediğin gibi biri değil ayı hatta ekti daha hafif gibi ve dediğin ve tasvipin. Ben size babanızdan Evladımızdan ve bütün ödüği insanlardan daha sevildi olmadıkların karmusu var olamaz ki. Yani Resulullah babamızdan da çok seveceğiz, annemizden da çok seveceğiz, bütün sevebileceğimiz insanlardan da evden, eş öyle. Onlardan da daha çok seveceğiz. Resulullah çünkü. Resulullah. Allah'ın elçisi demek. Resulullah sevdiği Allah'tan kazanıyor. Allah'ın elçisi olmaktan kazanıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim sevabı şeyi, itibarı Allah'ın kelamı olmaktan kazanıyor. Kelamullah. Allah'ın kelamı. Resulullah. Allah'ın Resulü. Evliyaullah. Allah'ın evliyası. Bir şey, bir varlık. Allah'a bağlandı mı? Çok büyük şereftir. <gülüyor> Kitap, kitapullah Allah'a kitabı, çok şereftir. Resul, elçi, Resulullah Allah'ın Resulü, çok şereftir. Çok itibarlı, çok iyi. Itibar. <gülüyor> Onun için Resulullah vazifesini yaparak insanlara doğru olan şeyler, Kur'an-ı Kerim'in yolunu gösteren şeylerin ahlaklarını ah yani, uyduran insanlara da Resulullah dolayı İtibarı vardır, birimi vardır. Fakat Türkiye'de Alevi cemaati, devletlerin hepsini güçlendirmişlerdi. Elbette millet dil yapmışlardı, Bakan yapmışlardı. Şevket Oktay Alevi Bakan, Mehmet Moğul'tay Alevi Bakanlar, Tahit Kürşet Alevi Bakanlar ekle salan öyle bir fatandır. Yani kendi büyüklerini icat etmişler. İran'ın kileri en evet, büyüklerdir. Onlar da memurlarını hizmet etmişlerdir. Hazine'nin kaymaklı tarafını en büyük imkanlarını gemileri açsınlar diye her türlü mali faydını sağlamışlar. İran, Şahı devirmiştir, bir alimlerinin başkanlarını kendilerine başkan edilmiştir. Papalı, Hristiyanlık Devleti'nin cihan, şubur, eküvenlik yani Hristiyan Devleti'nin devlet başkanı. Hristiyanlar, bin adamlarını ücretmişlerdir. Kardinalar'ın itibarı bakanlardan, bakanlardan yüksektir. Şey. Herkes bilir bu. Bişoklar deve beyni gibi. Papazlar'ın sonunda bir itibarı var. Papazların misyonerleri vazifeye giderken, vazifeye gittiği yerde karşılanırken variler ellerini öperler. Geçen gün Rahmi Koç'un da beraber katılıyor. Elindeki bir şey öperken çekilmiş bir resmini Elinde şey de, elinde bir şey var. Do şey tutuş onu öpüyor. Ama bu, ama başka bir şey ne olduğunu bilmiyorum. Gözlerim, kilerim işte Burada elini kesiyor. Bakın taş. Yani başka millerimin din albümlerine o milletten itibar etmişlerdir. Onlar da dinlerini korumuşlarla, Hristiyan'ı bugün korumuş bir dindir. Yoksa Peygamber Efendimiz'in gelmesiyle Hristiyan'ın hüküm bitmiştir. Hüküm bitmişti ama Hristiyan'ın hala dünyanın ikinci büyük, İslam'dan sonra ikinci büyük dini olmak üzere devam ediyor. İnançları Hz. Aleyhisselam'ın razı olmayacağı, Allah'ın razı gelmeyecek şekilde bozulmuştuk. Bozulduğu halde devam ediyor. Bozukluğu devamı, mesela bozukluk devam etmez. Basıl, bak bu bir şey değildir. Devam etmemesi lazım. Devam etmesi, teşkilatlılıktan dolayıdır. Ben şeye çok acıyorum, yani basılın teşkilatlılıktan, düzenliliğinden dolayı, İzzet ve itibarda olup başarcı edilmesine rağmen Hakkı te teşkilatsızlıktan dolayı ayaklar altında olmasına çok üzülüyor. Bazen üzülüyor. Hem İslam hak hem de her yerden mağdur durumda. Müslümanlar hor ve hakir, aldatılan, sömürülen insanlar durumda. Çok öyle bir şey. Bu Müslümanların teşkilatlı olmamasına kaynaklanıyor. Ve Müslümanların teşkilatlanmalarında din alimlerine önem vermeyip başka şeylerin peşinden koşmalarından kaynaklanıyor. Parti başkanlarının peşinden başka kişilerin peşinden koşmalarından kaynaklanıyor. Halbuki onlar da sorunu aldatıyorlar. Kendisine bağlanıyorlar. Çünkü Allah onlara bağlanıyor. Çünkü Allah el Ulama o veresetil enbiya buyuruyor. Peygamberlerin vekilleri, varisleri, halifelerin Ulama adı. Ama insanlar, Müslümanlar yanlış kimseleri kendisine reis ediliyor. Ondan sonra onlar onların hüsrana uğratıyor. Allah hüsrana uğratıyor. Neden? Yanlışlık yaptılar. Yanlış adam seçtiler. Çünkü din kendi başına hüküm yapmıyor. Kendi başına efendim hareket etmiyor. Kur'an'ın ahkamını söylüyor. Halbuki sadamı alın, hafız esedi alın, Hüsnü Mübarek'i alın, Kral Fethi alın, efendim, bir pilantyaya alın. Onlar öyle yapmıyorlar. Ve din terbiyesi altında nefsinin fazları engellenmemiş, sınırlanmamış olarak satanat sürüyorlar. Dinin terbiyesiyle efendim, indarane hareket eden yöneticiler olmamış oluyorlar. Onun için Hulafay-ı devrinden sonra iş satanat usulüyle bittiğinden uzunmuş oluyor. Bu, Ümmet-i Muhammed'in büyük kusurudur. Peygamber Efendimiz, ''Beni asvar'' dediler, ''Bizarslıları ve Batılıları'' anlatırken, onların hakka bağlılıkları, adaleti eşit olarak tevki etmeleri, kralları bir haksızlık yaparsa, onu tenkit edebilmeleri ve alaşağı al edebilmelerini, hadis-i şerifte belirtmiştir. etmiştir. Demek ki, Böyle despotluk, diktatörlük, cebbarlık, efendim, zulüm, vurduğu vurduk, astığı astık, kestiği kestik, yok. Zaten Resulullah Efendimiz böyle bir şeye razı olamazsa, onun da iyi olmadığını beyan etmiş oluyor. Ümmeti i Muhammed'in ayıplıdır, ayaklar altında olması. Bugün bir hocanın kıymeti yok. Hoca memur gibidir. Her de itibarsız bir memur gibidir. Bu da beni çok üzen hususlardan biridir. Efendim, hoca maaşlıdır. <gülüyor> hoca maaşı elinden gidecek Kendisi kendisine maaşı verenlerin altında hissedilir. Kendisi de öyle hisseder. Sipariş konuşma yapar. Efendim, öyle güzel bu işler. Bu dinin, yani engeçimler cebbesinde İşin yanlış bittiğinin arahıydı, yanlış yani. Çünkü diğer kişiler başardık, birbirini bir ara yapar. Çünkü öde evlenmeyordu. Tengit'e ediliyor gazetede, evet, onunla ilgili şeyleri gördük. Tengit'e edildiği işler de e, Müftüler vesaireler öyledik. Çok büyük saygınlığı yoktur. Kalıyor kalıyor, hemen evet, e, meşahit-i ikizam ve enbiya-i ikira. E, onlara... İtibar etmiştir. Hakikaten Sultan Sultan demiştir eski devirde. Mesela Emir Sultan demiştir. Halkçı Sultan değildi. Hakikaten e, Melahat Hünkâr demiştir. Hünkâr Sultan demektir. Hünkâr Hacı Bektaş Veli demiştir. Mesela Azıb. İyili bir teşkilatlanma olamadığı için din adamına itibar olunmadığı insan en üstüne hocalamaktadır. Bunu insan yani yurtdışına gittiği zaman başka dinlerin kurulamalarını siyasiyle bir tanesinde incelediği zaman güzel görüyor. Efendim, çok iyi anlaşılıyor. Teşkilatlanmanın geçmesi ondandır. Teşkilatlanma olmaması ondandır. Bütün yönetimler de bu işi engellemek için kötüleme işini çok güzel yaparlar. Allah uyanıklıkla karşılar. Tabi bizim bu sözlerimiz şeyler dolayı değildir. Evetim kendimize şahsi bir bilgi sağlamak için değildir. Bizim şahsen Allah bizi ihtiyaçsız ve evetim bir... bilim. İnsan olmak şerefine erdirmiştim. Bizim kendi başımıza emekli bir profesör olarak şerefimiz var. Malımız da vardır. İthiyancımız da yok. Elhamdülillah. Ee, bir yerde bir hayır yapacağımız zaman bizim de çıkartıp para verme durumumuz vardır. Herhangi bir gün de e, el açma veya cemaate eyvallah etme durumumuz yoktur. IRB'sin karşısında eee eş geçer, er geç divan doğru. Şaşırıyoruz çünkü ölemiyoruz ama e, durumu durumu ettiğimiz zaman e, durumdaki yanlışlığı e, da görmemek mümkün değil. Hümet Muhammed şeyden itibaren, Emeviler'den itibaren dini bir devlet olma yoluna koymuştur. laik bir devlet olmuş. Halifeliği, halifeliği bize yed. Çünkü halifeler alimleri ittifakıyla seçilmemiştir. Babadanoğla Ebeviler, Babadanoğla Abbasiler, oğula Osmanlılar, öyle şey olmaz. Yani en alim kimse seçilecek, dinin gerektirdiği en mühim işler yapılacak, saraylar olmayacak, saltanat olmayacak, hizmet olacaktır. Yapılmamıştır. Bu bir eksikliktir. Kesin olarak görülüyor. Duadan Dua'yı anne babaya etmekten, Şeyh'a hulüye etmekten efendim, açılmış bir e, yan konuyu işlemiş oldum. Ama önemli bir konu. Yani İslam nasıl gerçekleşti? Efendim nasıl olmalıdır? meselesinde de muhakkak ki, siyasi yönden söz kaybı olan insanlar, İslamı bilen insanlar olması lazım. İslam'a göre söz söyleyip. Ülkesin insanlar olmak lazım. O olmadıktan sonra devletin adı idarenin adı değişti. Yani din dışı idare, din dışı idare vardır. Bir de dindarane idare vardır. Vatikan din darbe idare. İsrail zahirde siyasi idaresinde, arkapfakta o fahamların idaresinde olan. Dünyanın liderliğinde olan bir devlettir. Hindu bir devlettir kesin olarak. Efendim her şeylerin dinlerine göredir. Bizde her şey dinlere dinimizde aykırı olması üzerinedir. Türkiye'de dairlik ile aykırılık diye anlaşılmıştır. Dini kuralları çiğneme gibidir. Cuma tatiliydi ama Yahudilerin bir varisi, Ebediyenlerin Pazar günü tatilidir. %99'u Müslüman olan ülkeler. Almanya, Türkiye'de, Irak'ta, bizden sonraki bütün ülkelerde ortadoğu ülkeler. Çünkü var gücü Bir de bize yürüttürmüşler iş hayatında işte tatiller farklı olduğundan öbür orada, bizim orada bilemeyiz diye devam ediyor. Asya tatili olarak. diye bir iki milyon sekiz yüz gösterir veya siyaset bir Teknikler işlemediyse kimse gelmeyiverir, milletvekilleri o faalini çıkarmazlar. Korkarlar çünkü. Al günü olur, cuma günü tatil olsa herkese cuma namazına gidecek. Cuma namazında hocanın deliğini dinleyecek. Yani hocanın otoritesini otobüs, kırmakta o kadar hassas davranıyorlar ki, cuma günü vaaz bile dinlemesinler diye, cuma günü bile tatil olmakta çıkarmışlardır. Bunu da hükümüşlerden. O kadar e, hocanın fotoğrafları için kırma vardır, hocalarla e, tahkir vardır, hocalarla alay vardır. Aslında e, başarmışlar yoksa hocaların itibarı yok. Biz bile itibar etmeyiz Yani ben falanca caminin imamiydi yani hocam, mehendis bile değilim. Topukçu bile değil. Tamam, Mevki Bakanlığı anlaşıldı. En düşük memnun. Ee, devlet de öyle yapmıştır. Eskiden e, şey olan e, zamanda, da yani benim küçük olduğum zamanda, en yüksek memurlu, en aşağı, aşağı derecedeki memurun maaşının yarısı kadar vermişti. Yarısı kadar. Tamamı değil. En aşağının yarısı kadar. <gülüyor> İmanlara o kadar para vermiştir. Çünkü para sahibi olur da itibar sahibi olur diye korkmuşlardı. Ya da parasıyla belki İslam'a hizmet eder diye sormuşlar. Acayip uygulamalar vardır. Acayip diye de millet alıştığı için acayipini bile anlamaz hale gelmiştir. Aslında bir gün insanlar olarak daracık pantolonlarla giyinmemiz acayiptir. Çünkü sınıftırıyor yiğitlerken kalkarken. <gülüyor> Mademelen park diye çökülüyor pantolonlarımız. Demek ki uygun değil. ama. Ona alıştığımızda, o tabii gelmek dedim, şamal acayip gelmek. Nedir? Kısa ceket giymemiz gereksizdir, bizim uzun giymemiz lazım. Ben de şimdi farsçı giymişim mesela Türk'e giymediğim için. Ama şehirde alışmış oldum. Cüppe acayip değilim, farsçı acayip değilim. Filavat Emirat Fethi Şapıoğlu Türk millete sarı giyinmiştir. Polisler sarıyı takip ederler, Fethi Şapıoğlu takip etmezler. Kötü şartların kullanımı daha doğmuş. Eğil bilmez altınlar, secde eğil bilmez. Hacı hani babalar ona rağmen, kere çöpe giyerler. Efendim, altın haram olduğu halde yedeklerinde altın zincirli sahip oldular çünkü efendim öyle geldi şöyle gidiyor. Sonra selamdan sonra haskunallahu ve nimelvedi diyor. Bu söz insanı eridecek kadar muhteşem bir söz. Yani insan bunu mağarası almadığı zaman erir. Eriyecek kadar mesul. olur. Allah, beni ve nimeliyiz. her türlü güce, tehlikeye, şerre, zarara karşı her şeye karşı ben Allah'a dayanırsam Allah bana yeter dedi. Aşkır Allah. Bunu, bunu dedikten Allah'tır. Yani kulun kendi kafasından söylediği bir şey dediğidir. Aşkır Allah, Kur'an-ı Kerim'de var. Bunu dedikten Allah'tır. Bir işin doğrusunda da olur. Allah yeter. Bir insan Allah'ın dostu olduğumu yeter. Cümle cihan halbuki kendisine düşman olsa, ama Allah'ın duruşu olduğu için kimse bir şey yapamaz. İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmek istedi kalbi, öldüremedi. Devlet İbrahim Aleyhisselam'ı mahkum edin. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarak yapacaklardı. Karar oydu, ceza oydu. Ne atmak olmaz. olmaz. Devrim'de İbrahim Aleyhisselam, Güremet davası diyor ve uzun zaman yaşadı. Tarımlık iddiasında bunlar Firavun karşısında Nizârî, Musâlî İslam çıkmıştır. Firavun ve Hamat ve Karun ve ailesi Musâlî İslam önderler kalmışlardı. Öğrenmemişler. Orduyu yönetmişler bu üzerine. Ordu hükümetlemişlerdi. Ordusu mahvolmuş dörtlüyor onunla beraber. Musa Aleyhisselam'ın silahsız, mazlum, mazlum ashabı kurtulmuş. Bunlar büyük misaliler, ben sana böyle bir şeyler olduğu için söylüyorum. Masumallah <gülüyor> ve mime vekil bu kadar önemli şey. Allah bana yeter, ne iyi vekildir o. Tevekkül ettin ona, onu vekil Avukatım o, hamim o, dayanağım o. ...gücük kuvvetim ondan. Ben onun arkasına sığındım. O benim her işimi, benim namına, efendimim... ...ona <gülüyor> havane ettim, o gördüklerim. Yetersin. Başkan Allah'ın beni ilerliyor. Ayet-i Füfte okuyoruz. Her namazın arkasında bir insan ayet-i Füfte okursa onun cennete girmesine serde. sadece hayatta olması malidir diyor Peygamber'e. Cennete girmiyor. Yaşıyor da onlar, daha ölmette onlar. Ayet'in gücü o kadar önemlidir. Anlamından dolayıdır. olan. Kur'an'ın ayeti olmasından, anlamının muhteşem olmasından dolayıdır. Tabi biz yabancı dinleri öğrenmişizdir. Tansi'nin kimseler olarak. Ama Arapçayı öğrenmemişizdir. Arapçayı öğrenmediğimiz için Allah'ı da ilahi ilahi öyle sayılırlar. Bilmez. Bilmeden söyleriz. Bilmeden söylemeye de alışmışızdır, ömür boyu, dini sözler bilinmek zorunda değildir, bilmeden söylenebilir diye öyle doğar, öyle büyür, öyle yaşar, öyle ölür. Hiç, ya bunlar ne diyor acaba diye de bir e, büyük merak görülmüyor. Alışılmıştır. Ne söyledim? Bilmem. <gülüyor> ne mahaneye geliyor bilmez. Hocalar da bilmez. Cuma günü, kamas kıpırı yerde yani kesin olarak belli oluyordu. Kocada bilmez. Kocalar çoğu bilmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anası babası ezberletmiştir. Yüyünce hazır malzeme olsun aklımda diye. Anası babası ezberletmiştir ama kendisi anası babasının ezberletmesinin üzerine Araçı öğrenmesi da, dini ilimleri öğrenmesi lazımdır. Hafızlık ve beraber ilim çok güzel olacak, onu yapmadan da bilmez. Ayet-i Kürsü'nün manası çok önemlidir. Ayet-i Kürsü, Kur'an-ı Kerim'in en muhteşem, en önemli ayetlerinden birisidir. Sevabı en çok olan, tesiri en büyük olan, Allah tarafından insanın en iyi şekilde korunmasını sağlayan bir, mübarek ayet-i kerimedir. Sonra 33 üç da 33 üç elhamdında, <gülüyor> ondan sonra da la ilahe illallah var. Söyler şerifeler. Elim vücudu verer, Bir şey dedi. Şey, 33 üç, azık altı, artı bir 100. O da o 33 için dedim. Onun için onu da söylemesi lazım herkese. Yüze tamamlanmasına. Efendimiz ayı söylüyor. Bunları <gülüyor> okuyan bir insan, Manevi güç kuvvet mezanı, esir ve hizmetçi kullanmaktan daha çok efendim, kuvvet mezanı bu işi rast giderdi. Efendimiz kendi mübarek kızı Fatıma anamıza, kendi mübarek damadı Hazreti Ali'ye bu tavsiye etti. Onlar geldiler ellerini ev işleri yapmaktan ifranmış, yara olmuşu ellerini gösterdiler. Küçük kuyudan ip ve su çekiliyordu, ip ve su çekiliyordu eli. Yara iler, bilmiyorum, derin de olur. Köylerde bu işler olur. Ben bilirim. Bilirim, yara olur. Çok yaptığı zaman. Efendim. Bir de değirmen. El değirmeni. Böyle bir taşın üstüne böyle tık <gülüyor> bir tutama konulu. Altında da bir sabit taş vardır. Ortasında bir mil. Ortasının deliğinden bunu da yapalım. Böyle bu. Kıldır kıldır kıldır kıldır kıldır kıldır kıldır. kıldır. Üçteki taş. ...alttaki taşın üstünde ...en büyük bir şey bu. Bunu da ben kullandım. Da ben bunu kullandım. Bu da bunu böyle çevirmekten dolayı... ...burası insanın yara olur. Bir zaman gelir... ...yağın biraz başkası hepsi oğuzhan demeye başladı insan. böyle Peygamber e. e e bir ...Peygamber Efendimiz'e... ...Hadi Ali Efendimiz'e... ...pantumanlarımız. Demişler gibi var. yara oldu. Bizde bir... Hatta harfda alınmış, esir veren, bir esir verse, hizmet etse, suyu o çekse, deyip onu o çekse, enesini geri aldı diye göstermişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onlara 30 sübhanallah, 30 üç en yakında, otuz üç Allah'a bekler. La ilahe illallah, hâseder çeykiler, veyusuz böyler, hâseder, hâseder, hâseder, demeyi namazların de arkasına tavsiye etmiştim. Bunun esir şey yapmaktan daha iyi olduğunu vermiştim. Şey. Bunlar zikir, 33 üç 33 otuz üç, Allah'ın eli, zikre inkar edenler ne kadar inkar ederler olsun, bunlar zikirli. 33 sayılı zikirdir, Yani zikir inkar etmeye kimse'nin hakkı ve hakiki ve mecazi le şeyi yoktur, mesleği yoktur. Ama millet haru haru zikrin karşısındadır. Çünkü zikrin karşısına çıkarak e, zikri yaptıran hocanın, şeyhin karşısına çıkılır. Şeyhlerin idiması kırıldığı zaman da siyasiyle halkı güzel denemiştir. Evet. Seveklerim. Evet. Onun için e, bir ölçüde e, onlara hüküm edilmiştir. Yani başka ana şiş grupları, evet. tetkili örgütleri şey yapılmamıştır. İkinci plana indirmiştim veya daha geri planlara efendim, en tehlikeli mahluklar olarak idare ünleri göstermiştim. Dünyanın her yerinde takip edin. Her yerinde. Hulara Hristal'da 5 kişinin devreye toplandığı görgülerini bilir müdahale edirler. Ben bir iki defa Kalevi Şerif'in müdürlüğüne çağırdım. Ben kardeşiniz, efendim, Mescid-i Haram'ın müdürriyetine değdiği Atar seni haramdan ne edersin dediği için. Mekke'den atarlar. Atar. Yani hücazda çok var ya. Haram zaman haç ömre bitmez. Yani toplu ibadet etsin, tek başına ibadet diye. Orada da olmaz. Yani orası e. en bilgisayar yer miyiz? Musa'da hiç olmaz. Tunus'ta, Cezayir'de asla olmaz. Çünkü Türkiye'de kanunla yasaktır. İran'da da yasaktır. İran'da da bombaların karşısında olduğunda, orada da bir tanemiz, İran'da da istihbarımız yoktur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye, Mısır, Irak, Pakistan, Hindistan'da şehitlerin şeyi hakkında biraz, o da Nakşi Tarikatı'ndan dolayı. Nakşi Tarikatı, Hindistan'da <gülüyor> çok muazzam çalışmalar yaptığında, en büyük alimler orada olduk, yetiştiğinde, hâlâ da yetişmekte olduğunda ve orada dini hava, nispeten dünyanın en iyi yeri olduğunda, Hindistan, Pakistan, dini bakımlar, dini ibadetlerin, iyi gibi. ...en rahat yapıldığı, en ehli sünneti olarak yapıldığı yerlerdir. Orada biraz, efendim, dilimiz var. <gülüyor> Belki orada tutulabiliriz. Oraya gidersek, Allah yardım ederse, ...orada işte, bir medele tepsi olur. Bir şey demezler. Bir tepsi de olur. Bir şey demezler. Bir de Avrupa'yı diyoruz. Bir şey demezler. Buralarda da kendi halklarının dini inanç cümlelerine çalışması diye bir sütü kanunlar vardır. Herkesin inancı serbest verir onlardan faydalanıyor. Gökte Almanya mesela İslam'ı kabul etmiyor. Resmen bir din olarak Almanya'ya İslam'ı kabul etmiş değildir. O de kabul etmişti. Ama Almanya'ya göre İslam diye bir din Res yoktu. Resmen yoktur. Ben Müslümanım, binaneler şu köyü olsun. Diyemiyorsun, evetim. Çünkü mevzuat bakımından kabul edilmemiştir. Avustralya kabul etmiştir. Osmanlı zamanından nasıl da kabul etmiş. Orada bir diğer şirket, bir diğer işletmen var. Başında Avustralya'nın birisi, bir paralar bir adam var. Bir kere devrilecek gibi oldu seçimle. Evetim. Yazarın dediğimde var ya bir adam var, bir şey var söyledi Yine bir kuru Avustralya'da bir şehirde, aslında, polisler milli isimlere dayanarak şey, Avustralya'nın devrilecek gibi olmuştu. Bir oy verse bizim istedimiz bir arkadaş seçilecekti bir ara, <gülüyor> milli görüş teşkilatı o oyu veremedi. Milli görüş teşkilatı diyeceğim. ...oğruyu verseydi, o bir sihbaratçı seçilmiyor, bir, bir sihbaratçı seçilmiyor, seçildi. Seçil, seçil. Gitti de ne olacaktı? <gülüyor> Belki Avustuk'a yapmaktı, bunu bilmedi. Gidilmiyor. Olmaz bu iş. Yenileyin, kabul etmiyoruz. Belki diyemeyiz. Dayatmak lazım. Biz bunu seçiyoruz. Yani ya aslında dayatma hakkı vardır. Hatta biz, şeyler bilmiyoruz. Kimi, diğer Avusturya'da diye düşündük. Şimdi Amerika'da olan yüzük siyah kavamçıyı düşündük, onu geçirebilirsiniz diye. Fakat o Abdullah Hessali isimli eller elinden e, alınabilecekken alınmamış. Her yerde böyle bir şeyler oluyor. Onlar da şimdi İslam tanımıştır. Evet, evet, biraz serbestlik vardır. Almanya'da biraz daha iyi bir durum vardır. Almanya'da da diğer Avrupa ülkelerinde de alınmasını temenni ederiz. <gülüyor> evet, İnşallah iyi olur. Müslümanlar çalışması lazım. Haklarını istemesi lazım. Alması da bilmesi lazım. Ben bir kişi de yazımın sorunu da yazdım, yazı olarak yazdım, ondan sonra karşı karşıya evet, ...benim alevimde bu işi izgâre teşkil ediyor birer diye şeyler söylediler. E, haklar verilmiyor. Alınıyor. Savunursan, diriltirsen... ...hakkını oluğa karşısına kabul ediyor. Savunduğu kadar kabul ediyor. Savunamazsan vermiyorlar. Kanına göre haklısın, sanmadığın zaman vermezsin. Evet, tamazdan sonra böyle okuduğumuz şeyler bu kadar güzel diyor. ...sevah namazından sonra da böyle bir yeni bir ders yapacaktır. Bu da bir çeşit zikildir. Bunun da sevabı bir karşı ömrü yaparsan artık. Böyle olunca da efendim, böyle bir e, yüge, de ...yapılan bir toplantıda ile bütün masrafları ...efendim, şey olmuş oluyor... ...kaç kaç karşılamış oluyor, karşı ömrünün sevabı... ...efendim, <gülüyor> bir sevah böyle... ...verenlerce bu işin, efendimizin bu sünnetini... Yeme getirdik alıyoruz hiç olmazsa. Yani aramızda bu işi her zaman her sabahı yapan kardeşler vardır ama sırf buraya geldiği için sırf bu sabah yapmış olan kardeşler de vardır. Onlar bir haç ve ömürle sabah kazanınca her şeyin bedavaya geliyor. Çok büyük bir sabah Allah hem dünyada hem ailede her zaman kazançlı olmayı, kâbı olmayı, doğru yolu olmayı, efendim, hayırlara ermeyi, ama hırfından rahmetle olmayı daima hırfından, rahmetli yolunda olmayı da süresi. Al-Sulâne Rabbine Rabbine Cezâd-i Amma'yı Bir selam ve her gün içinde bir var. Ve var mı? проход тебе нужно. Проход 2 км сидел. Пожалуйста, Идрина <coughs> Мухамед